Kitabullah ve Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şer al umurumuz ve kulla muhtesetin bidat ve kulla bid ve kulla dalalatin vesaidi ve hafinal ve sallallahu aleyhi ve bir cümlenin bir cümmeli do ile cevami ehhi, Koli Allah'ın meni Kimi el hayri külühi minhu minhu ve madem ve esel cennete ve min min esel ve ve Muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hadis-i şeriflerini okuyup taallüm etmek, tefeyyül etmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu hadis-i şeriflerin okunmasına ve izahına başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e sevgimizin, saygımızın, bağlılığımızın bir eseri ve nişanesi ifade vesilesi olmak üzere onun ruhu pakine hediye ol olsun diye ve onun mübarek âlinin, hak ashabının kıyamete kadar cümle etbağının ashabının, şair enbiya ve mürseliğin, cümle salihlerin, evliya Allah'ın ruhlarına veseten ümmeti Muhammed'in mürşitleri olan, vese-i nebi olan ve i Saadet ve meşah-i ruhlarına hediye olsun diye, bu bendeleri Allah yolunda cihad edip, fethedip, bize emanet bırakmış olan takitlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahidlerin, o mübarek ecdadımızın ruhlarına hediye olsun diye, bu hadisi şerifleri toplayıp, tasrif edip, nakledip bize kadar ulaştırmış olan alimlerin, fazlaların, kamillerin ruhlarına hediye olsun, cümle alimlerin ruhlarına hediye olsun diye. Ve deminize methum bunlar cümle müminin-i müminat kardeşlerimizin ve ashab-ı haylat-ı hasenatın şu caminin yapılmasına, yaşamasına, devamına vesile olanların ruhlarına hediye olsun diye. Şu camiden gelmiş geçmiş olan İmamların, müezzillerin, hatiplerin, cemaatlerin ruhlarına hediye olsun diye ve uzaktan yakından bu hadisi şeritleri dinlemek üzere gelmiş olan, siz değerli kardeşlerimizin ahirete göçmüş olan, bütün sevdiklerimiz ve bütün yakınlarının ruhlarına hediye olsun, cümlesinin ruhları şad olsun, makamları âlâ olsun allah Teala Hazretleri onlara da bizlere de rahmetiyle Muhammed'e eyleyip, cümlemizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin diye. Biz yaşayan mümin kullarda sıhhat, adiyet, saadet, selameti üzmeyi yaşayıp, Rabbimizin huzuruna sevdiği, razı olduğu, yüze alnına açık, mümin-i kamil kullar olarak varalım diye bir Fatiha 3 İhlas-ı Şerif okuyalım. Onların ruhlarına başlayalım öyle başlayalım. Buyurun Bismillahirrahmanirrahim. Oldum. Hadisi Şerifi hadis alimi büyük alim İmam Buhari rahmetullahi aleyh ümmetinin Hazreti Ayşe sutukallahu teala anha'dan rivayet ilemiş. Hazreti Ayşe validemize Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Hazretleri buyurmuş ki "Aleykü ki bir kim dua ile cevabını edil sana Duaların en özüsi ve en derli toplusunu tavsiye ederim. Bu dua'yı et. Gulli şöyle şöyle buyurmuş bir dua tavsiye etmiş Peygamber efendimiz. Kendi zevcesi bu bekçisindeki kızı, müminlerin anası, Müslüman kadınların efendim örnek alacağı mübarek alim, fazıl, şahil, abid, sahih efendim ee, bir. Mubarek numunet olan Hz. Ayşe Sıddıkar radıyallahu ta'ala Amhaya böyle tavsiye etmiş. Yani duanın derdi toplusu, manası özlüsü, çok şumullüsü ve çok kârlısı, sevaplısı demek oluyor. Şimdi duayı demin okumuştuk, cümle cümle okuyup izahına geçelim. Şöyle söyleniyor Peygamber Efendimiz, Kuli, de ki Allahümme inni eselike minel hayri kullihi acilihi ve acilihi ma alimtu minhu ve malem alem. De ki, Ya Rabbi, Ey Allahım, ben senden hayırın hepsini, hayırın her çeşidini, hem yakın zamanda olanları hem ileride olacak olanları hem bildiğimi hem de bilmediğimi hepsini senden isterim. Hem bu dünyadaki hem ahiretteki hayrı hepsini senden dilerim, isterim ya Rabbi. Arapçasını bir daha okuyayım. ve inni es'eluke minel hayri küllihi <gülüyor> acilihi ve ecilihi ma alim turminhu ve madem ve alem. Ya Rabbi, ey Allah'ım, ey Rabbim Ben senden hayırdan sayılan şeylerin hepsini Şimdiki dünyaya ait olanı ve ahirete ait olan, Hem kendilerinin ne olduğunu bildiklerini Hem de hiç bilmediğim, haberim olmadığım hayırları Hepsini senden dilerim Ben bilmem ama sen bilirsin Sen bana ihsan et demiş oluyor. Ve cennete ve ma'karaba ev amel. Ve senden ya cenneti isterim. Beni cennete yaklaştıracak, cennete girmeme sebep olacak söz, iş ne varsa onlar hepsini dilerim. Cenneti isterim, cennete götürecek sözleri, işleri nasip etmeni isterim. Ve o e gibi keminenle ve ma'karaba ileyhe min kavlin ev amel. Ben cehennemden, ateşten, sana sığınırım ve beni cehenneme götürecek sözden, işten sana sığınırım. Ve el مِنْ مَا سَعَلَكَ muhammed bu sabah sallallahu aleyhi ve sellem'in yarabbi, peygamber olarak gözü açık, dünyayı ahireti bilen bir kimse olarak, Allah'ın en sevgili kulu olarak, İslam'ı en iyi bilen, Kur'an kendisine indirilmiş kimse olarak, insanların rehberi olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Ya Rabbi senden ne istemişse ben onları senden isterim. ve بِكَ مِنْ مَا تَعَوذُ لَمِنْهُ مُحَمَّدٍ O mübarek kulum muhammed Mustafa Mustafa'nın Ya Rabbi sana nelerden sığınmışsa ben de bilmiyorum ama o bilir tabi, biliyordur peygamber olarak. Nelerden sana sığınmışsa yarabbi, ben de onlardan sana sığınırım. Ama kazayı da bana bir şey takdir ettiysen yarabbi, takdir ettiğin şeyi fecal akıbetehu rüşta benim için hayırlıydı eyle, hayırlı olsun. Hoş olsun, iyi olsun, takdiratın, mukadderatın hakkında hayırlı bir takdirat olsun, hayırlı mukadderat olsun, sonu hayır gelsin. İlk başta insan bazen sıkılır, efendim bilmez, ama sonu hayır gelsin. Bazı şeylerin önünde insan hoşlanır, heveslenir, efendim heves eder, arzu eder, seviler ama sonu iyi gelmeyebilir. Sonunun iyi geleni, sonunun hayır olanı, akıbetinin rüşt olanı, efendim ben isterim yarın demiş oluyor şimdi şöyle değil daha peygamber efendimiz mübarek sevgisi hazreti ayşe namazı da tavsiye etmiş oluyor bildiğin bilmediğin her çeşit hayırı Allah'tan iste demiş oluyor hayır iyilik çeşitleri sonsuz Sonsuz zaman hepsi o kelimenin içinde mevcut olduğundan senden hayırın her çeşidini hem bu dünyaya ait olanı, hem ahirete ait olanı istiyorum deyince hepsini toptan istemiş oluyor. Hakikaten derli toplu bir dua bu. Detayı böyle saymaya yok, toptan insan bütün hayırları istemiş oluyor. oluyor. Acil dediği yani acele, yani bu dünyada olan, yani bu dünyaya ait hayırları isterim. İnsan bu dünyada ne ister? bir kere hasta olmamak ister yani vücudum sağ olsun başımda ağrı olmasın belimde ağrı olmasın filan vücudunun sağ ve esen olmasını ister sonra ne ister efendim huzur ister saadet ister yani insan sıhhatli olur da dertli olur çocuğundan dertli olur karısından dertli olur kadınsa kocasından dertli olur komşusundan derdi olur, efendim, işinden problemi olur, veya komşularından bazı efendim, takışmalar olur, miras meselesi olur, efendim, ticaretinde borçları vardır, ödeyememiştir, efendim, Karadeniz'in gemisi batmıştır, bilmem, boludu, kamyonu kaymıştır, hani çeşit çeşit şeyler olabiliyor. Dünyaya ait ne kadar hayır varsa, dünyaya ait işlerinde de hayır vermiyerek bir ahirette de hayır. Ahiretteki hayırın başı, Mağfirettir Murtayan kardeşlerimizi. Yani bir insan ahirette bir kuluna, bir kulu Allah'ın, Allah tarafından Allah'ın rahmetine mazhar edilmişse kurtuldu. Mağfuretine mazhar olduysa ne mutlu? Yani ahirette en güzel şey Allah'ın mağfuresine mazhar olmaktır. Affettim seni kurum, Hadi geç bakalım. Dedi mi? Yaşadı. Çünkü kusursuz kul olmaz, eksiksiz kul olmaz, hatasız kul olmaz. Hadi senin kusurlarını saymayacağım, bakmayacağım. E pek böyle efendim sıkmayacağım seni. Affettim seni. Mağfuret eyledim dedi mi? En güzeli odur. Efendim, e, allah Teala hazretlerinin ahirette tabi ilk başta Ahiretin ilk kapısı kabirdir. İnsan kabre girdi mi, ahiretin kapısı orası. Burada iki ihtimal vardır. Ya iyi insansa, kabirde kendisine salih amelleri yoldaş olacaktır, arkadaş olacaktır, en iyisi olacaktır, mu'nisi olacaktır. Efendim, kabirde kabirin nurlu olacaktır. Efendim, herhangi bir zarar görmeyecektir. Huzur içinde yatacaktır. Nur içinde yatacaktır. Ne mutlu. Veya da kötü kuldur. Kötü amelleri kabirde kendisine kötü suretlerle temessül edecektir. Yani yılanlar, çiyanlar vesaire şeklinde temessül edecektir. Gırtlağına sarılacaktır, bedenine sarılacaktır, sokacaktır. Efendim, kabir ateşte olacaktır, yanacaktır. Kabir cehennem çukurlarından bir çukur olacaktır. İşte felaketin başnakıcı. Kabirde başlıyor yani. Safa da kabirde başlıyor, cefa da kabirde başlıyor. Ondan sonra bu dünyanın sonu gelecektir. İnsanlar kabirden kalkacaklar. Mahşer günü, mahşer yerinde toplanacaklar. Kıyamet kopacak. Efendim o mahşer yerinde de daha hesap ve kitap görülmeden Daha hesap ve kitaba çekilmeden önce uzun bir bekleş olacaktır. 50 bin yıl hakkın divarında durulacaktır. İnsanların ayakta durma tahtede olmayacak. diz çekip kalacaklar. elleri efendim başları böyle öne eğik olacak korkular içinde bekleşecekler, titrişecekler ki acaba mahkeme kübra kurulunca hesabımız görülmeye başlandığı zaman bizim halimiz sorulacak. mal ile mazhar olacak mıyız? Yoksa Allah-u Teala Hazretleri yaptığımız kusurları, günahları hesaplayıp bizi cehenneme sevk edip günahımız kadar cezalandıracak mı diye herkes tip tip titriyecek. Peygamberlerin dahi söz söylemeye, dua etmeye cesareti olmayacak da insanlar peygamberleri bir bir dolaştıkça peygamberler dahi hayatlarındayken yapmış oldukları zelleleri ayak sürçmelerini hatalarını hatırlayacaklar. Diyecekler ki benim bugün Cesaretim yok, ben bugün bir şey diyecek durumda değilim diye. İnsanlar dönüp dolaşıp hepsini dolaştıktan sonra Peygamber sallallahu aleyhi Efendimiz'e gelecekler ve ki ya Muhammed Rabbuna niyaz eyle de Bitsin bu bekleyiş, bu böyle müthiş bekleyiş, korkular içinde, terler içinde, azaplar içinde, bu mahşer yerinde, bu istihamda, güneş tepede, terler içinde bu korkular, bu endişeler bitsin. Rabbimiz mahkemenin kübrasını kursun, ehli cennet cennete varsın, her şey ne olacaksa olsun, bitsin diye niyaz edecekler. Peygamber Efendimiz... Efendim Arşı Rahman'a secde edip allah Teala Hazretlerinden niyaz edecek. O zaman Mahkeme-i Kübra kurulacak. Bu ayrı bir azap, ayrı bir der, ayrı bir heyecan. Defterleri verilecek insanların. Her şeyle yazılmış nasıl yazılmışsa yazılmış ''İnna külnâr <gülüyor> veslen sefhu mâ küntüm ta'medûn'' Müslümanların hatırlarından hiç çıkartmamaları gereken en önemli gerçeklerden birisi budur yaptıklarımız yazılıyor yaptıklarımız kayda geçiyor bakın ben şimdi burada konuşuyorum karşıdaki makine benim sözümü ve işimi videoya alıyor yani dünyada insanlar böyle insanların konuşmasını eğer ve hareketlerini videoya alıyorlarsa Allahü Teala Hazretleri bir nasıl bir eminim tespit ile kayıt ile kaydediyorsa bu dünya hayatında insanların yapmış olduğu insanların yapmış olduğu cümle ameller, amel defteri dediğimiz meleklerin yazmış olduğu bir şeye kaydediliyor. Nasıl bir kayıttır? allah Teala Hazretleri'nin bildiği bir şey. Şu kadarcık bir diskete, şu kadarcık bir diskete bilmem, bilmem kaç megawatt bilgi depo ediyorlar. Bir kitabı bir cildi sığdırıyorlar. Birkaç cildi sığdırıyorlar şimdi. Bilgisayar taktığın zaman, düğmesine bastığın zaman efendim, istersen sana yazılı kağıtlar halinde veriyor. Yani şu kadar düşeği ilerledikçe kim bilir daha nerelere sığdırdılar. İnsan oğlunun bütün hafızası insanoğlunun bütün hafızası muhterem kardeşlerim. Yani insanın beynindeki küçücük bir hafıza merkezi denilen yerde depo ediliyor. Küçük çağlarından, çocukluk çağlarından ah rahmetli dedem işte aksakallıydı da ben bayramda elini öperdim de bana şöyle bahşiş verildi de beni elinden tutardı da caniye şöyle getirildi de dediği o çocukluk zamanlarından 60 yıllık, 80 yıllık ömründe neler başından geçmişse hepsinin hatırası hafıza merkezi denilen bir yerde, beynin küçücük bir yerde beynin kendisindeki bir avuç bir şey bir et parçası o beynin küçücük mercimek kadar bir yerinde depo ediliyormuş Allahu Teala hazretlerinin kudretine bakın ki bir ömrün bilgisini mercimek büyüklüğündeki bir şeyin içine depo edebiliyor bilgi olarak demek ki insanoğlunun amelleri de manevi bir deftere kaydediliyor yarın açılacak mahkemeyi kübrada açılacak insanın gizli de aşikarete yapmış olduğu ameller ortaya saçılacak. Bugün duvarın arkasında, perdenin arkasında kimsenin görmediği yerde ama yarın mahkeme-i kübrada ala rûsül eşhad şahitlerin müşahede eden insanların halkın kalabalığın karşısında şahitli, ispatlı şu günahı işledi, şu hatayı yaptı. Şu kabati yaptı, şu hırsızlığı, şu arsızlığı, şu yüzsüzlüğü, şu günahı işledi diye ortaya dökülecek. İnsan kendisi kabul etmese azaları şahitlik edecek. Elleri şahitlik edecek, ayakları şahitlik edecek. Diyecek ki ya Rabbi evet o haram yere tıpış tıpış ben gittim. Evet ya Rabbi o haram mala ben uzandım, ben tuttum, ben aldım. O harama ben baktım diye cümle azası söyleyecek. Haktır, gerçektir, Kur'an-ı Kerim bildirmiştir, olacak. Olacağından zerrece bir kuşkumuş, kuşkumuz ve tereddüdümüz yok. Allahu Teala Hazretleri'nin kudretini seziyoruz, görüyoruz. Dünyadaki şu mahluk, aciz naçiz mahlukların, insanların bile yaptıkları şeylerden böyle olursa, videolar olursa, teypler olursa, tespitler olursa ahirette Rabbimiz nice nice kudretler gösterip de bunları ortaya dökecek vesbelli o da ayrı bir dert mahşer yerinde mahşer halkının karşısında hesabı görülmek defterlerin açılması amellerin günahların sevapların ortaya saçılması insanların ayıplaması vah yazık tüh utanmaz mıydın nasıl yaptın nasıl ettin demesi o zaman o da bir ayrı dert Teala hazretleri Gaffar-ül Zünub, settar olan, aful olan, Ekrem-ül Ekrem'in olan Rabbimiz bizi defter divan açtırmadan, hesaba uğratmadan ilk giren, ilk dahil olan bahtiyarlarla beraber yıldırım gibi sıraltı geçip de cennete girenlerden eylesin. Demek ki bildiğimiz bilmediğimiz nice günahlar nice nice işler var. Onun için ahiretteki tehlikelerden efendim dünyadaki tehlikelerden, ahiretteki hayırlardan, dünyadaki hayırlardan her ne türlüsü varsa bildiğim bilmediğim tüm cümle hayırları isterim ya Rabbi senden. Cümle şerlerden sana sığınırım demiş oluyor insan bu duada. Çok güzel. Ezberleyelim bu duayı. Hatta ben yavaş yavaş yazdırayım. Efendim, ondan sonra ne demiş oluyor? Hayırın her çeşidini istiyor. Sonra ne istenmiş oluyor? Rabbi diyor kestirme olarak senden cenneti isterim ve beni cennete götürecek amelleri, işleri, sözleri nasip etmeni isterim diyor. Cehennemden sana sığınırım diyor. Ve cehenneme götürecek sözden ve işten sana sığınırım. Cehenneme götürecek söz nedir? Cehenneme götürecek söz elfazı küfürdür. Kafirlik sözüdür. Veyahut efendim İnsan bu dili yüzünden çok belalara uğrayacak efendim. Yalancı şahitliktir, iftiradır, günahdır, büstandır efendim. E, Malay yani sözdür, başkasını zarara sokacak sözdür. Yalancı şahitliktir. İşte bu gibi sözler olabilir veya işler, fiiller olabilir, günahlar olabilir. Ya cennete götürecek işleri sözleri senden isterim cehenneme götürecek işlerden sözlerden beni koru onlardan sana sığınırım bana bunları da demiş oluyor sonra yine daha kestirme bir çare olarak diyor ki senin Muhammed-i Mustafa'nın senin o mübarek elçin yarabbi senden ne istemişse ben de onu isterim o sana Nelerden sığınmışsa ben de onlardan sana sığınırım yarabbi diyor. Oraya bağlıyor işi. Resulullah'ın eteğine yapışıyor. Onun izine düşüyor, onun peşine düşüyor. Onun dediğini ben de kabul ediyorum. Onun istemediğini ben de istemiyorum. Temenni ettiğini ben de temenni ediyorum demiş oluyor. Bu duayı tavsiye etmiş Hazreti Ayşe anamıza. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Hazretleri bir kere daha okuyu vereyim. Talebelerin dersin hocasından not tuttuğu gibi size bu hadis-i şerifteki güzel duayı ezberleyin. Allahümme inni eselüke <gülüyor> minel hayri küllihi, acilihi ve acilihi. Yani ikisi de acil yazılıyor ama birisi birincisi ayınla, ötekisi elifle. Acilihi ayın ile ve acilihi. Acil dediği acele yani bu dünyada olan, acil dediği tecilli yani ahirette olan. Bir daha okuyorum cümleyi. Allahümme inni es'elüke minen hayri küllihi. Acilihi bu ayınla ve acilihi bu hemzeli. Ma tu minhu ve ma lem alem. ve es cennete ve ma karaba ileyha min kavlin ev amel ve uzu bike minen nar ve ma karaba ileyha min kavlin ev amel ve es-eluke min ma'se edeke bihi Muhammed ve azbıke minmate abuze minhu Muhammed. Ve ma kabe tali min kabağın fejal a kubetahu rüşta. Bir kere daha okuyayım eksiklerini tamamlasınlar yazamayanlar atlayanlar. Allahumme inni eselü ke minel hayri. Kullihi, acilihi ve acilihi ma alimtu minhü ve ma lem alem. Ve es'elükel cennete ve ma karraba ileyha min kavlin ev amel. Ve e'uzu bike minen nar ve ma karraba ileyha min kavlin ev amel ve eş elike mimma seleke Muhammed ve auzu bike mimma ta'avveze Muhammed ve ma qabaytli min qata'in ejal akibatehu rushta Buhari rivayet etmiş kuvvetli sıhhatli bir rivayet bu güzel bir dua bütün şeyleri topluyor hayırları topluyor sinesinde her şeyi ifade ediyor bir kabul olduğumu insanın duası bu duası dünyası da mamur ahireti de mamur olur iki cihanda saadete erer allah Teala Hazretlerinin lütfuna masar olur ikinci hadisi şerife geçiyorum aleyküm bi kıyamil leyli fe innehu de'du s-salihine ve kurbetün ilallahi teala ve menhatun ani'l isn ve tekfirun lis-seyiat ve matradatü'l dâi ani'l ceşet Ahmed bin Hanbel rivayet etmiş taheccullah aleyh Bilal radıyallahu anh'tan bu ikinci hadis-i şerif'in manası Gece namaz kılmaya dair, gece namaz kılmanın faziletlerini sıralayan, teşvik eden ve bu teşvikin sebebini beyan eden bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki, Aleyküm bi kıyamilleğin ey Müslümanlar, gece namaz kılmak vazifeniz olsun, size tavsiye ederim gece namaz kılmanızı diyor. Sonra izahını yapıyor. İnnehu de'ru salihine kablekum. Çünkü bu sizden önceki ümmetlerin de evliyasının, salih kullarının adetiydi. Geceliğin o vakitte kalkıp o gece namazını kılmak. Onların da adetiydi. Ve kurbetin ilallahi teala ve Allahu Teala Hazretlerine yakın olmak, kurbiyet kazanmanın vesilesidir. Geceliğin kılınan o namaz. Ve menhatün anil ism, günahtan insanı alıkoyan bir ibadettir. Bu namaza devam eden günahlardan uzak durur, Allah onu korur, günahlara ulaştırmaz. O da günahsız bir kul olarak yaşar, rahat eder. Ve tekfirün lisseyiat işlenmiş olan şeyyelerin günahların affedilmesine vesiledir. Samanında hata etmiş kul, günahlar işlemiş, günahlara bulaşmış, onları silen bir şeydir, affına sebep olan bir şeydir bu gece namazı. دل <gülüyor> ve matradatun liddâ'i anil ceset ve vücuttan hastalığın def edilmesine sebeptir. Sıhhi faydası var yani. Faydalarını şöylece sıralayalım bir kere daha. Gece namazı kılmak iyidir, faydalıdır, sevaplıdır. Eskiden yaşayan ümmetlerin de salihleri, aditleri, zahitleri, velileri, makbulleri gece namazını kılarlar, o ibadetleri yaparlardı. Bu ibadet, bu gece namazı kulu Allah'a yaklaştırıcı bir ibadettir. Kurbiyet, Allah'a yakın kul olmanın vesilesidir. İnsanı manevi bakımdan, günahlardan korur. ''Hocam kendimi tutamıyorum, alamıyorum, utanıyorum ama gene şu günahlara devam ediyorum, çekemiyorum kendimi.'' Ha, ''Gece namazı kıl, bak işte o seni alıkoyacak.'' Sonra eskiden yapılmış günahların silinmesine, affedilmesine, bağışlanmasına sebeptir. Bir de sıhhi faydası vardır, hastalığı vücuttan def eder. Yani gece ibadetine kalkan kimse sıhhatli olur.'' Muhterem Kardeşlerim Kullar farz ibadetleri Kıldılar mı Allah sever Sabah öğlen ikindi akşam Yasa namazlarını kıldı farz tamam Allah-u Teala Hazretlerinin Sevdiği bir şey Fakat farzların dışında Nafile dediğimiz ibadetler vardır Buradaki nafile Türkçedeki nafile manasına değildir Türkçedeki nafile boş demek Nafile yere uğraşma senin sözünü dinlemeyeceğim. Boşuna ısrar etme, nafile yere ısrar etme, senin davet ettiğin yere gelmeyeceğim filan deriz biz. Aslında oradaki oradaki de şey yani fazlalıktan şey yapma demek yani fazlalıktan ısrar etme demek ama Türkçe'de bu şey manasla gelmiş yani boş manasına gelmiş. Nafile ibadet demek fazlardan fazlalık olan, fazlalıkların yanı sıra fazladan yapılan sevaplı ibadetler demek. İşte bu İnsanı Allah'a yakın kılan, sevgili kul kılan ibadetler bunlardır. Ötekiler nasıl olsa farz vazife yapacak, onlar tamam. Öteki sin neden yapıyor? Farzların dışındaki belki bu ibadetleri niye yapıyor? Artık sadık kul olduğundan, aşık kul olduğundan, ibadeti sevdiğinden iyi kul olduğundan yapıyor ve bunlardan dolayı sevabı çok oluyor. İşte bu nafile ibadetlerden, fazlalıktan yapılan, sevap kazanmaya vesile olan ibadetlerden en önemlilerinden birisi gece ibadetidir. Gece namazıdır. Gece namazı ne zaman kalınır? Gece namazı insanın Uykuya yattıktan sonra bir ara uykusunu bölüp de kalkıp geceliğin kıldığı namazdır. Gece ne zamandır? Ne zaman biter gece? En son zamanı ne zamandır? Kaçta kalktığım zaman kılabilirim ben bunu. En son, en son zamanı imsak kesilme zamanıdır takvime bak imsak ne zaman kesiliyor oruç tutacak olsan ne zaman artık başlayacaksın oruca ne zaman keseceksin yemek yemeği işte o zamana kadar yani o zamandan evvelki bir vakitte geceleyin kalkıp namaz kılmak o vakitlere aslında seher vakti derler seher vakti derler seher kelimesi de Türkçe yanlış anlaşılıyor bir çok kimseye söylüyorum seheri sabah vakti sanıyor hayır sabah vakti değil Gecenin son vaktine seher vakti derler. Yani gecenin daha gecenin hükmü devam ederken yani insan seher vaktinde kalktı mı yarın oruç tutmaya niyet etse e, yiyebilir mi sahur yemeği Yiyebilir. Sahur zaten seher kelimesiyle ilgili. Seherde yenilen yemeğe sahur derler. Yani o kelimeyle ilgili zaten. Seher vaktinde yenilen yemeğe sahur yemeği derler. Demek ki sahur vakti demekmiş. Seher vakti. Bazıları bunu şey alaca böyle aydınlık zaman sanıyor. Yani sabah namazı sanıyor değil. Gecenin son zamanları. Yarısı geçtikten sonra, üçte ikisi geçtikten sonraki zamanlardır. Seher vaktinde artık efendim, kuşlar ötmeye başlar. Cıvıl, cıvıl cıvıl cıvıl cıvıl ötmeye başlar. Mübarekler nereden bilirler, nasıl bilirlerse Allah'ın bir esrarıdır. Ötmeye başlar. Onun için Yunus Emre'de ne demiş şiirinde? ''Dağlar ile, taşlar ile çağırayım Mevlam seni, seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni.'' Yani şöyle bir uyanırsan gecenin o vaktinde, saate baktın saat dört buçuk, tamam. Artık yani imsaın kesilmesine bir saat kırk beş dakika falan kaldı, tamam en güzel vakti. Biraz erken de olabilir, biraz sonra da olabilir. Yani uykuya yattıktan sonra kalkıp kıldığın her namaz gece namazıdır. Teheccüd namazı derler o namaza. İşte bu teheccüd namazı bu gece kıyam leyl yani geceliğin kalkmak demek. Kelime manası kıyam-ül leyl geceliğin uykuyu bölüp ibadete kalkmak demek. Yani uyku insanın tatlı bir şeyidir. Eskiler bunu söylemişler, bilmece tarzında çarşıdan alınmaz, mendile konulmaz. Mendil file demek o zaman için, biz file diyelim. Çarşıdan alınmaz, veya zembil diyelim, çarşıdan alınmaz, zembile konulmaz, ondan tatlı şey olmaz. Bir bakalım bu ne? Ne olacak? Uyku. Tatlı tatlı insan uyur. Yani bir yattı mı kalkmak bilmez babası gelir, anası gelir Efendim hadi kalk, sabah vakti oldu bilmem ne filan, eğer geç yatmışsa kalkamaz geç yatmışsa kalkamaz bir, günahlı yaptıysa kalkamaz, iki günahlı yaptıysa şeytan manevi bakımdan gözüne düğüm vurur, düğümler ağzına düğüm vurur kulağına düğüm vurur efendim bu düğümler bağlıyken insan sucuk gibi hani ellerini yukarı kaldırır dedi tabancayı çekti efendim elini halatı almış efendim elini ayağını her tarafını sımsıkı bağladı ağzına da bir mendil sıkıştırdı. yatırdı yere hırsız bir adama nasıl kalkabilir mi? kalkamaz ancak imdat bile diyemez ancak birisi görecek de onu o durumdan kurtaracak ha, günahlı yatarsa insan şeytan böyle canına okur insanın ne ne teheccüd namazı sabah namazına kalkamaz sabah namazına kalkamaz neden? yatışından yatışı kusurlu olduğundan eğer insan ibadete kalkmak istiyorsa ne yapacak muhterem kardeşlerim geceliğin abdestli yatacak neden abdestli insanın yanına şeytan yok, sokulamaz da onun için şeytan sokulamayınca o bağlamayı yapamaz gözünü kulağını ağız bağlamayı yapamadığından insan rahatlıkla kalkar akşam yemeği biraz erken yemeli çok geç vakte kalırsa o yemeğin efendim öğütülecek diye efendim miyle çalışır, efendim yorulur efendim filan derken insan sabah geceleyin kalkamaz, sabahleyin kalkamaz. Ama akşam yemeğini hafif yerse, biraz da akşam namazının hemen arkasından yerse, böyle çok geç vakte bırakmazsa o zaman uykusu hafif olur. Böyle rahat bir şekilde uyur mu? Hakikaten de dinlenir. Karnı Dolu bir şekilde uyuyan insanın hazınla meşgul olduğu için vücudu sabahleyin dövermiş gibi kalkar. Gözleri şişmiş, çapaklanmış böyle başı sersem. Neden? Eser sen akşamleyin peylvan gibi yemek yedin, o dolu mideyle yattın, o seni öyle zarara uğrattı. Onun için akşam hafif yemek yiyin, akşam namazı vaktinde yiyin, ondan sonra erken vakitlice yatın ibadete kalkmak istiyorsanız bir de abdestli yatın ki günah üzere yatmayın ki Allah sizi mahrum etmesin. Gelme benim huzuruma. İstemiyorum seni diye ee, razı olması o zaman gidemezsin tabi. Evine kabul etmezse, kapısını açmazsa elbette ev sahibinin evine gelemezsin. Camiler Allah'ın evidir. allah Teala Hazretleri istemediği kulu getirmez Eğer sen abdestli yatarsan o zaman Geçen haftalar burada geçmişti galiba hadis-i şerifte. Şial denilen yani şu iç çamaşırına şial diyorlarmış Araplar. Yani şa'rına yani e, gerisine ve kıllarına yakın olan iç çamaşır demek şiarında yani iç gömleğinde bir melek gecelermiş insanın ve dermiş ki Ya Rabbi bu kulun temiz yattı sen bunu affeyle, mahkret eyle diye sabah kadar bir melek dua eder insana abdestli yaptığı zaman demek ki abdest, e, sabah ibadetine yetişmek isteyen gece ibadetine kalkmak isteyen kulun tedbir olarak, maddi tedbir olarak yemeği erken yemesi, akşam yemeğini hafif yemesi tavsiye edilir. İkincisi abdestli yatması tavsiye edilir. Günah üzere yatmaması tavsiye edilir. Hocam yani günahtan kastın ne? Ben içki içmem zina etmem. Ha, i̇çki içmezsin, zina etmezsin gıybet yaparsın. İftira olur. Dedikodu olur. Mala yani olur. Efendim bazı fıkralar, bazı sözler, bazı konuşmalar tepeden tırnağa günah olur. Alay olur. Allah'ın gücüne gidecek, hoşuna gitmeyecek sözler olur. Hani burada yine okumuştuk eski haftalardaki insan bazen farkına varmadan öyle sözler söyler ki cehennemin uçurumlarına, yetmiş yıllık uçurumlara yuvarlanır gider. Söylediği sözden dolayı cehenneme uçar gider uçurma. doğru düşmeye devam eder. Neden? Söylediği sözden dolayı. Onun için akşamleyin, akşam sohbetlerinde, akşam toplantılarında, akşam ziyaretlerinde günah üzere olmamak lazım. Sen bir günah işlersin, bir günah işlersin, bir gıybet edersin, Allah'ın hoşuna gitmeyecek bir söz söylersin. Allah da sana ceza olarak sabah namazına huzuruna kabul etmeme cezası ver. Etmiyorum seni huzuruma gelme. Yat şeytanlı olarak miskin olarak Efendim kazançsız olarak mahrum olarak efendim mücrrim olarak yat diye kaldıkmaz neden kalkamadın Allah sevmedi de onun için O bakımdan akşamları aman dikkat edin ki Allah'ın hoşuna gitmeyecek hatalı sözler işler üzere olmayacaksınız olma olmauyorsunuz ona dikkat edin Gece namazına kış gecelerinde kalkmak kolaydır. Peygamber Efendimiz kış mevsimi nimet ediyor. Diyor ki kış mevsimi ne güzel mevsimdir. İnsan geceleri kalkar ibadet eder. Hem uykusunu alır hem ibadetini yapar sevabını alır. Ne güzel. Gündüzleri de kısadır. Oruca niyet hiç yorulmadan, terlemeden, ağzı korumadan... Baygınlık geçirmeden akşama orucunu tamamlar. Daha acıkmadın bile der insan. Ama orucu da tuttu, sehabı da kazandı. Onun için Peygamber Efendimiz ne güzel mevsimdir diyor kış mevsimine. Hangi gö gözle bakıyor? İbadet gözüyle bakıyor. İbadet yönünden değerlendiriyor. Sana göre yaz mevsimi iyidir. Neden? Deniz var. Keyif var, karpuz var, kavun var, meyve var, sebze var, efendim oyun var, tatil var filan. Ama Peygamber sen sen eğlence gözüyle bakıyorsun, sen keyif gözüyle bakıyorsun. Peygamber Efendimiz nasıl bakıyormuş? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ibadet gözüyle bakıyor. Efendim ben Peygamber Efendimizin sünnetine uymayı seviyorum. Bak işte sakalda bıraktım. Peygamber Efendimizin sünneti yolunda gidiyorum. Peygamber Efendimizin zihniyetini de al bakalım. Asıl peygamber efendimizin sünnetine uymak o bak. O her şeye ibadet gözüyle bakıyor. Değerlendirmesini ibadet değerlendirmesiyle değerlendiriyor. Sen de her değerlendirmeni öyle yap bakalım. Falanca yere gideyim mi? Çok para var. Çok kar var bu işte. Çok kar var ama haram. Ha oraya gitmeyeyim. O haramlı yere gitmeyin Şurada, burada çok kar yok ama buradaki sevap. Buradaki kazançlı, buradaki manevi bakımdan Allah'ın hoşuna gidecek bir şey. Tamam. O zaman buraya gel. Efendim e, şuraya gidersem şu kadar para geçecek elime. Zekat verirsem kesemden bu kadar para çıkacak. Allah zekat vermeyi emrettiğinde veya zekatını verdiysen sadaka verme sevap olduğundan bu işi yap. Bak görürsün bu daha hayırlı olacak. Allah senin işini daha da rast getirecek. Onun için asıl olan Önemli olan zihniyetimizi Resulullah Efendimiz'in zihniyetine benzetmek olmalı. Resulullah Efendimiz dünyayı sevmiş mi? Sevmemiş. Ya bu dünyada sevilmez mi? Bak ne kadar güzel. Dağlar var, su başları var, piknik yerleri var, göl kenarları var, efendim deniz kenarları var, zev zevkler var, eğlenceler var, boğaz içi var, emirgen var, tarabya oteli var, efendim bilmem şunu var bunu var. İyi Ani, iyi ama sen burada onunla eğleneceksin, vaktini hoşça geçireceksin ama günah gireceksin, Allah sevmeyecek. Güle güle günah işleyenler yarın ahirette ağlaya ağlaya günahın cezasını çekerler. O halde buradaki gülmenin faydası var mı? Yok. Burada Allah'ın sevabını kazanmak için, rızasını kazanmak için sıkıntı çeken insanlar, Ahirette Allah'ın mükafatına erecekler. O zaman bu sıkıntıya sıkıntı denir mi? Denmez çünkü sonra iyi geliyor. Dünyada da zaten insanlar sonra iyi gelecek olan şeyleri seve seve yapıyorlar. Seve seve yapıyorlar. En güzel misal ameliyat. İğne batırmaya razı gelmez insan vücuduna, kan çıkmasına razı gelmez. Bıçağın altında efendim kesilmeye dikilmeye razı oluyor. Karnına cıp bir neşter vuracaklar, şuradan şuraya açacaklar. Ondan sonra içlerine şunları alacaklar, bunları alacaklar. Üç gün efendim komada kalacaksın. Burnuna lastiği sokacaklar. Efendim ilaçları yiyeceksin. Ölümden döneceksin. Yaşam ihtimali şu kadar, sağlık kazanma ihtimali bu kadar. Ee, ne yapayım sonunda bu ağrıdan kurtulacağım, bu derkten kurtulacağım, daha çok yaşayacağım diye insan kendi canının yanmasına, kanının dökülmesine razı oluyor. Neden? Hesap yapıyor. Bir hesap yapıyor, ben bu ameliyatın sonunda rahat edeceğim diyor. neden? ahiretin sevabı da böyle. Sen de ahiret hesabı yapacaksın. Yani şu dünyada biraz sıkıntı çekeceğim ama şu sevabı kazanacağım, ahirette rahat edeceğim diye hesabı böyle yapmalı. Akıllı insan böyle yapar. Eğer ben ameliyat olmam. Yahu kardeşim ameliyat olmazsan bu elin bu ayağın kangren olur sonra ameliyat olmadığın için ölürsün. Ha o zaman olayım. Grazı oluyor. Ya senin şu parmağını keseceğiz, ayağını keseceğiz ya da tüm vücuduna bu hastalık yayılacak öleceksin. Eh ne yapalım keseyim bari, kesesin bari diyor. Yani bir hesap yapıyor insan. Onun için akıllı insanlar da ahiret hesabı yaparlar. O zaman ne olacak? Yandık o zaman. Eyvah! O zaman dünyamız zindan olacak. O zaman mahvolacağız. Her zaman böyle kesme, biçme, üzüntü, sıkıntı. Hayır. Öyle de değil. Yani korkulacak gibi bir şey değil. O korkutmayı insana, içine nefs ve şeytan salıyor. Şeytan korkutuyor. Şeytan kendisine dost olan insanları ibadet ve taat yolundan korkutuyor. Ya oraya gidilir mi? Şu sofuların, softaların, sakallıların hacıların, hocaların gittiği yola gidilir mi? E cehennem gibi bir hayat bunların hayatı falan diye öyle gösteriyor. Adamların gözüne adam Doğru yola gelmiyor, imanı gelmiyor, İslam'a gelmiyor, Kur'an'a gelmiyor. Hatta geçen haftalar burada söyledim mi bilmiyorum. Efendim bir daha söyleyeyim, belki duymayanlar duysun da ibret alsınlar. Birisi çalgıcıyken baterist iken, evde etmiş, efendim sakal bırakmış, delikanlı çocuk. Anası babası karşı cepheden. Dinle, imanla hiç ilgileri yok. efendim Anası babası çok kızıyorlar burada. Sen Müslüman oldun diye. Ne güzel, bateri çalıyordu. Belki barlarda, belki pavyonlarda, belki gazinolarda. Efendim, ayda veyahut akşamda şu kadar para geliyordu. Tabi o paralardan anası babası da herhalde istifade ediyordu. Veya istifade etmese bile çocuk, çocukları paralı oluyor. Yani eli para görüyor, rahat ediyor diyor seviniyordu. Şimdi çocuk Müslüman oldu, bateri çalmayı bıraktı. Çalgı çalmayı bıraktı. Anası babası ne diyormuş? Yani ben tüylerim diken diken oldu. Böyle birkaç vaazımda söyledim. Size de söyledim bilmiyorum. Kanser olsaydın bu kadar üzülmezdik diyormuş. Yapamak. Yani çocuğunun Müslüman olmasına o kadar kızıyor ki kanser olsaydın bu kadar üzülmezdik ne diye Müslüman oldun diyor yani. Neden? Sanıyor ki Müslümanlık fena. Sanıyor ki Müslümanlık hep dert, hep sıkıntı, hep üzüntü değil. Allahu Teala azzetleri Müslümanlara öyle zevkler, öyle safalar, öyle hoşluklar, öyle güzellikler verir ki hem dünyada hem ahirette rahat eder insan. Hem dünyası mamur olur, hem ahireti mamur olur. Hem vücudu sıhhatli olur, her zaman bunu söylüyorum. Yani hem vücudun sıhhat kazanır, hem ruhu huzur kazanır, hem ailesi mutlu olur, hem çocukları hayırlı olur, hem karısıyla geçimi iyi olur, hem ticareti temiz olur, hoş olur, kazancı da yine gül olur, güldür güldür, efendim, Allah parasında verir, ömrü de hoş olur, uzun olur, sadaka verir, ömrü artar, sıla-i rahim yapar, ömrü artar, anaya babaya itaat eder, ömrü artar, efendim bakarsın bir Müslüman insan, Ha inşallah 90 yaşına gelmiş, dembe sakallar insanın boynuna sarılıp öpeceği geliyor. 100 yaşına gelmiş ihtiyar dede baktıkça hoşuna gidiyor. Sevimli, tatlı, neşeli şat. Geçen gün birisiyle oturduk sofraya. yaşlı yanında da ev sahibinin şey, çocuğu var. Onun tabağından bir çatalla batırıyor, alıyor, gülüyor ona. Yani şaka yapıyor, tepe yapıyor çocuğu ısıtmak için, şey yapmak için. Çocuk da geliyor. Tabii kendi tabağından da ona veriyor şen olur. Yani Müslümanları sanmasınlar ki Müslümanlığı sanmasınlar ki azaptır. Değil. Müslümanlık dünyada da safa ahirette de sefa. Hatta Evliyaullah demişler ki, büyüklerden bazından rivayet edilmiş ki şu hükümdarlar şu bizim elimizde olan zevkleri sefaları, keyifleri, lütufları bilseler bunları bizden almak için bizim üstümüze ordu sevk ederlerdi. Ver onlar bana hücum Allah efendim, onları almak ister ama bilmiyor sanıyor ki o hoca efendim, o dağın başında o camide o ibadeti yaparken mahrumiyet çekiyor hem de oruç tutuyor vah vah vah akşama kadar ben yemek yemiyor tuhtuhtu geceleri uyumuyor sen onun zevkinin sefasını bilsen orduyla gelirsin ver onları bana diye onları, o zevkleri sefaları elde etmez diye öyle söylemişler onun için isterse, isterse zevk olmasın yani fiilen Rabb'ımıza hamdü senalar olsun ki zevk olduğunu görüyoruz. Müslümanlıktan daha zevkli yaşam tarzı yok. Bunu da söylüyoruz yani. Çok net olarak. En rahat yaşam tarzı Müslümanlık. E hocam yapma yani 500 SEL Mercedes'e binip sefa sürüp boğazın kenarında yalıda yaşayıp efendim masanın üstünde hindi dolmasından bilmem kaymağa baklavaya kadar her şey varken bu yaşam mı daha iyi efendim senin işte bilmem oruç tutarak şey yaparak geçirdiğin zaman mı daha iyi İnsaf filan diyecek bu muhterem kardeşlerim büyük başın derdi büyük olur emin olun onların öyle problemleri oluyor ki efendim çok temenni ederlerdi bizim gibi olmayı şu çavuş hayatını gördünüz ya yani ne kadar ibretli ki bir hafta önce bir kongre yapıldı herkes alkışladı sen bizim başkanımızsın şak şak, şak şak şak şak şimdi efendim belki öldürüldü belki yakalandı belki mahkeme ediliyor işte dünya hayatı bu yani küçücük bir lezzet bir sürü ondan sonra der bu sözler hayatından memnun mu bu gece de bilmem kaç milyon alan şarkıcılar hayatından memnun mu vallahi değil bu köşklerin sahipleri memnun mu? Değil. Bu çalışan kadınlar memnun mu? Değil. Öyle temenni ediyorlar ki sıcak, huzurlu bir aile yuvası olmasını öyle istiyorlar ki ah mutlu küçücük bir yuvam olsa, kuş yuvası gibi bir yuvam olsa diye öyle temenni ediyorlar ki yani dünyada ya kanser oluyor böyle burnundan geliyor, haram Haramla desendiiği için ya kanser oluyor ya çözüyor asi oluyor ya başına bir felaket geliyor ya da göçlerin pençesinde haraca kesilmiş oluyor vesaire vesaire ibret alırsan dikkatle incelersen görürsün rahat ve huzur İslam'da kurtuluş İslam'da mutluluk İslam'da efendim her şey İslam'dadır. İsterse yani bunların böyle olduğunu görüyoruz Allah'a şükür olsun diye ve emma bir nimeti Rabbike taadis Rabbinin nimetini söyle bilsin herkes elhamdülillah bak bu nimetleri veriyor diye emir öyle olduğundan söylüyoruz zik tahdisi nimet derler buna elhamdülillah bu bana şunu verdi elhamdülillah bunu verdi çok şükürler olsun Rabbim'in lütuflarını ikramlarını nimetlerinin şükrünü ödemekten acizim bir aciz aciz kulum diye insan söyleyecek de yani eğer böyle olmasa eğer tam aksi olsa, eğer hayat tümden başından sonuna kadar cefa olsa, cevir olsa bile hakiki müminler gene onu tercih etmesi lazım. Hoştur bana senden gelen ya Gonca gül ya diken dediği gibi şairin Mevla görelim neyler neylerse güzel eyler dediği gibi efendim öyle olması lazım aslında. Hastalık da olsa sıhhat da olsa, zenginlik de olsa fakirlik de olsa, sıkıntı da olsa, ferah da olsa imtihan dünyasıdır diye Müslümanın aslında hiçbirini aldırmadan kulluğunu güzel yapmaya çalışması lazım. Allah bizi bu hale getirsin, bu duyguya ulaştırsın. Şu geceliğin kalkıp ibadet etmek evliyalığın arahtarıdır muhtemelen kardeşim Evliya olmanın anahtarı, geceliğin kalkı efendim, bu seher vakitlerinde tövbe etmek, istiğfar etmek, namaz kılmaktır. Vekatâni minel leyri hayrun minet dünya ve ma fihâdır. <gülüyor> Bursa'da iki gün önce hadis-i şerifi okuduk. Kim geceliğin kendisi gece namazına kalkarsa bir. Bir de evliyse, hanımın da kaldırsa, hatun kalk, manevi bir pazar, nurdan, ışıl ışıl böyle bir alem, kalk sen de, abdestini al, sen de namazını kıl, sen de bu sebapları kazan diye, eşin de kaldırırsa, ikisi şöyle geceliğin iki reket namaz kılarlarsa, Allah rızası için. Ondan sonra gene yatacaklar. Bir kalktılar, efendim, abdest aldılar, teheccüd namazı kıldılar, gene yattılar. Diyor ki Peygamber Efendimiz Kütüba mine zâkirîn Allah'a kestîran ve zâkirât Allah yolunda Allah'ı çok sikredip Ecri i azîmen nail olan zâkirîn ve zâkirât cümlesine dahil olurlar diyor. Muhtelam kardeşlerim burada bir incelik var. Bu son söylediğim hadisi şerifte Çoğunuz tabi zikir erbabısınız, El cebinizde tesbih vardır, Allah diyen, la ilahe illallah diyen insanlarsınızdır. Fakat bu hadis-i şeriften anlaşılıyor ki, yani zikir erbabı olmak sadece tesbihle, la ilahe illallah demekle değil. Bak gece namazına kalkan insan, Allah'a çok zikredenler edenler cümlesinden yazılacak diyor. Çünkü o zihniyet çok kuvvetli bir zihniyet. Uykuyu feda ediverip de Allah'ın divanına gelmek kuvvetli bir ruhi durum gösteriyor. O bakımdan Allah onu istersen yani tesbihatı az bile olsa Allah'ı çok zikrederler cümlesinden haşa edecek. Ve zâkinin Allah'a kesir ve zâkinati ehdallahu lehum manfi ve ejran azîma ayet kermâ var biliyorsunuz. İnen Müslimîne ve Müslimât vel mü'minine vel mü'minat vel kanitine vel kanitat böyle uzun bir ayet-i kerime sonunda da ve zâkerînallâhe <gülüyor> kethîran ve zâkîrat e addallâhu lehum magfireten ve ecren azîmâ bunlara Allah çok ecir verecek diye bildiriyor işte çok zikrediciler zümresine katılmış oluyor insan bir başka hadisi şerifi de burada hatırlatayım. Zikir bahisi olunca, bahis konusu olunca siz bilin çünkü zikirle ilgili insanlarsınız. Bir insan eğer günahlara batıyorsa, günahlarda devam ediyorsa, tesbihatı çok olsa bile Allah'ı zikretmemiş sayılır diyor Peygamber Efendimiz. Eğer bir insan günahlardan kendisi ala koyabiliyorsa harama bakmıyor, günahlara bulaşmıyor, haramlardan uzak duruyorsa, tesbihatı az olsa bile Allah'a çok zikredenlerden sayılır. Çünkü eğer Allah zikredici olsaydı günahı yapmayacaktı. Zaten zikrin sebebi insanın günahtan korunmasıydı. Korunamıyor. Demek ki boş, sos çıktı, batıl çıktı, asılsız çıktı ediyormuş ama sahteymiş demek ki tesbihi dolandırıyormuş elinde ama alışkanlıktanmış demek ki günahtan bile kesilemedi diye o zikir erbabından sayılamıyor o bakımdan Allah'a muti olmağa çok dikkat edin, günahlardan uzak durmaya çok dikkat edin vera ehli, takva ehli olmağa çok dikkat edin ki Allah sizi amelleriniz boşa gitmesin sevdiği kullarınızı zümlesine dahil eylesin demek ki Allah'a yakınlaşmanın yoluymuş. Neden? Muhterem kardeşlerim, geceliğin, geceliğin allah Allahu Teala Hazretleri semayı dünyaya nüzul eyleyip yani dünyaya en yakın semadan kullarına seslenir ki yok mu benden bir şey isteyen haydi istesin dilesin istediğini vereceğim. Yok mu benden affını isteyen affedeceğim. Yok mu benden mağfiret isteyen mağfiret edeceğim diye kullarına seslenir gecenin o vakitlerinde gece vaktinde gündüz değil Şimdi herkes uyanık bir gürültü bir patırdı bir şamata gidiyor. Hayatın e, dağ dağısı depremesi devam ediyor. Geceliğin o vakitte. Onun için geceliğin o vakitte kalkan, Rabbi zaten rahmetinin kapılarını açmış. O kendisi kullarına sesleniyor. Gel kulum, iste kulum, dile kulum dediği zamanda o da efendim istediği, dilediği, yalvardığı, dua ettiği, istiğfar eylediği zaman Allah'a yakın kul oluyor. Yakın. Vel müstavfirine bil eshar, seher vakitlerinde en güzel işaretler birisi affını isterim yarabbi, mağfiret etmeni dilerim yarabbi diye insanın affı mağfiret istemesi oluyor. Onun için Allah'a yakınlık vesilesi olduğundan gece, bu yaz geceleri gibi kısa olmadığından şu mevsimde geceler en uzun durumda olduğundan yaslı namazını 6.30'da bitirmiş oluyoruz. 7'de bitirmiş oluyoruz nihayet. 7'den tekrar sabah namazının vakti Efendim, 6 civarı oluyor. Yani 11 saat böyle uyuyacak mısın? Fırsat fırsattır. Madem bu hadisi şerif karşımıza gelmiş bu kış gecelerinden gece namazlarına kalkmaya alıştıralım. Saati 5.30'a kuracağımıza 4.30'a kursak sabah namazda kalkacağımıza teheccüde kalkmaya kursak bu sevaplar kazanacağız. Allah'a yakın kul olmak mümkün olacak. İnşallah saatleri bir ayarlama yapalım. Ne ayarlaması? Gece namazına ayarlama. Saatleri gece namazına ayarlayalım. Şu andan itibaren alarmları ona göre ayarlayın. Bu önümdeki saatte de alarm 1, alarm 2 diye var. Sahibini ayarlasın. 4.30'a mı ayarlan? 4'e mi Bir gece namazı kılmak için şey yapsın. Günahlardan koruyacak. Yani Allah ona hıfz edecek bir e, manevi mahfaza altına alacak günahlardan uzak durabilecek ne güzel şimdi ben hoca olduğumdan vaaz verdiğimden çok kimse bana geliyor çok kimse derdini açıyor kardeşlerimden enden çare soruyorlar filan bu dertlilerin bir kısmı nereden dert yanıyor hocam diyor kendimden çok şikayetçiyim diyor yenemiyorum nefsimi diyor bile bile günahları işliyorum diyor tutamıyorum kendimi diyor Nefsim beni kandırıyor diyor. Şeytan beni kandırıyor diyor. Gene günah işliyorum diyor. Çok üzülüyorum sonra ama diyor yapıyorum bunu diyor. Ha. Gece namazına kalk Allah koruyacak. Gece namazını kıl Allah ve menhatun anil ismi günahlardan koruyacak. Ve tekfirun vissiyyati günahları, eski günahları da silecek Allah. Eski defterler kapanacak. Eski suç dosyaları efendim yok edilecek. Artık mahkemelik durumun kalmadı. Efendim hesaba çekilme, hapse atılma durumun kalmadı. Eski dosyalar temizleniyor, günahlar affoluyor. Ne güzel. Bir de ileriye doğru günahların yapılmasında da bir korunma oluyor, bir aşı oluyor. Hani bir aşı oluyorsun da hastalığa tutulmuyorsun. Bu aşıyı yaptık. Tamam. Tetanoza tutulmazsın. Veya kızamık olmazsın. Veya şu kızamık da neymiş? Hastalık mı? Kızamık böyle bir şehre geldiği zaman insanların kırık geçirip öldüren bir hastalıktı bu tabi aşılarla maşalarla. şimdi böyle hiç kıymet vermediğimiz bir duruma geldi işte bunun gibi oluyor eski günahları bağışlıyor başka türlü ileriye dönük günah işlemeklerinde alıkoyuyor bir de sıhhi faydası var hastalığı bedenden def ediyor defol uğrama buraya hadi bakalım bacaklarını kırarım görürsem seni yok ol buradan filan Vücudu saatli oluyor adamın. Hastalık def oluyor vücudunda. Bu nasıl oluyor? Muhterem kardeşlerim, insanın böyle uzun müddet yatması doğru değil. E ya, dinleniyor ya hocam, dinleniyor ama idrarı birikiyor, büyük abdesti birikiyor, yatıyor, yatıyor, yatıyor, yatıyor, yatıyor efendim, patlayacak hale geliyor filan. Yani arada bir kalkması lazım. Yani devamlı böyle yatmanın, Vücuda faydası yok. Bizim e, bir kıymetli kardeşimiz var. Allah selamet versin. Ayağında böyle bir hastalık vardı. Şişiyor ayağı. iltihaplı. Tabii ağrısı, sızısı, deldi oluyor. Kolay da çaresi yok. ilacı yokmuş. Londra'da doktora muayene olduğu zaman demiş ki tüm geceyi uykuyla geçirme. Hep yatarak geçirme. Arada kalk hareket et. Demek ki hareketsizlik de vücuda bazı şeyler verebiliyor. Arada kalk hareket et. Mümkünse suyla masaj yap ayağına. Yani soğuk suyla masaj yaptığınız zaman kan deveranı hızlanacak. Böylece bu hastalığın geçmesi daha iyi olacak. Şöyle biraz kültür fizik hareketleri yap filan diye tavsiye etmiş. Onunla beraber o doktora gitmiş olan bir profesör arkadaş, biraz da latifeci bir arkadaş diyor ki adam diyor İngiliz olduğundan diyor böyle uzun boylu tavsiyede bulundu diyor hiç düzüm yok ona diyor Müslüman olsaydı diyecekti ki gece namazına kalk bitecekti iş. Yani gece namazına kalk diyecekti. Tamam. Uykuyu bölmek var. Abdest alacak. Elini, yüzünü soğuk suyla yıkayacak. O, dır, dır filan derken soğuk suyla bir abdest alacak. Bir masaj olacak. Ya, yanakları kızaracak. Kulakları kızaracak. Soğuk suyla abdest aldı diye. Ondan sonra 2 reket, 4 reket, 6 reket, 12 reket. Allah ne kadar nasip ettiyse bir teheccüd namazı kılacak. Demek ki hastalığa da şifa olduğunu İngiliz doktorları bile anlamış oluyor. O bakımdan şeyi e, bu gece namazını inşallah kararlaştırdık. Saatleri ayarlayacağız. İnşallah gece namazlarını kılacaksınız. Sevap kazanmak ve bu sonuçlara ulaşmak için. Bundan sonraki hadisi şerifi de okuyup bitirelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem de Ebu Bekri Sıddık Efendimiz'den rivayet ettiği hadis-i şerifmiş. Onu da ayrıca bir başka türlü sevdiğimiz için hatırınızda kalsın. Aleyküm bilâ ilâhe illallah vel istighfar. Fe eksirû minhumâ. Fe inne iblise kal, ehlektü'l-nâse bil-dünû ve fe... ehlekiûnî bilâ ilâhe illallah vel istighfar. Felammâ râ'ytu dâlike ehlektühüm bil-ehvâ. Ve hüm yâhsebûne ennehum mühtedûn. Peygamber Efendimiz bu Ebubekir Sıddık radıyallahu eh efendimizin bize rivayet ettiğine göre şöyle buyurmuşlar. Size la ilahe illallahı, estağfirullahı tavsiye ederim. Bu boynunuza vazife olsun. Teşekkürüm var. Bunları çok söyleyin. Yani la ilahe illallah la ilahe illallah la ilahe illallah. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Bunları çok söyleyin. Çünkü feynle İblis'e kalp, İblis dedi ki ehlekdün nâse bil ve ehlekûnü bila ilahe illallah ben insanları kandırıp günahlara bulaştırarak helak ettim, mahvettim ve ehlekûnü bila ilahe illallah ve le istiğfar onlar da beni la ilahe illallah diyerek estağfurullah diyerek helak ettiler, mahvettiler ben onları günahlara düşürerek mahvettim onlar da günahlara düşseler bile la ilahe illallah diyerek estağfurullah diyerek gene kurtuldular gene benimle beraber cehenneme gelmekten kurtuldular ben de mahvoldum helak oldum kıskançlığından çatladım patladım filan diye iblis böyle dermiş felammare ey tüzalike tüm bir ehva fakat iblis usta bir aldatıcı olduğu için mesleği aldatmak olduğunda bu sefer Baktı ki günahlarla Aldatıyor Fakat Kul günahını biliyor Ay ben bir günah işlerim gene Tevbe affet yarabbi diyor Ağlıyor sızlıyor dua ediyor Utanıyor Allah affediyor Tevbeyi istiğfar ettiği için Bu durumu gördüğümden Onları gafil yönden yakalayıp da Helak etmek için keyiflerine Uygun şeylerle hevai nefse Uydurarak efendim Öyle aldattım onlar o zaman günahlarının farkına varmadıklarından yani hevai nefse uyumalarından keyiflerince gittiklerinden yaptıkları işin Allah'ın rızasına uygun olmadığını anlayamadıklarından tebe ve istiğfar etmediler. Etmedikleri için de helak oldular. Ben de dokunmazlıkla onları tekrar mahvettim diye bir söylermiş şeytan. Böyle söylermiş. Demek ki bu hadis-i şeriften çıkan manalar La İlahe çok söyleyeceğiz. Estağfurullah'ı çok söyleyeceğiz. La İlahe ne demek? Ya Rabbi, senden gayri ilah yok. Sen varsın, gayri yok. Biz ancak sana ibadet ederiz. Biliriz ki her halimizi görüyorsun. Biliriz ki hesaba çekeceksin, biliriz ki azabın var, biliriz ki mükafatın var, biliriz ki her şeye kadirsin, biliriz ki bize türlü nimetler ihsan eyledin bizi sen yarattın, biz gene ölünce senin huzuruna gideceğiz Tamam. La ilahe illallah. Dur. Estağfurullah da Ya Rabbi günahlarımı mağfiret eyle. Ya Rabbi beni affeyle. Günahlarımdan geç Ya Rabbi. Ört Ya Rabbi. Gösterme Ya Rabbi. Bağışla Ya Rabbi. Demiş oluyor. Bu iki söz çok kıymetli sözlerdir. Doğaldır. Efendim. La ilahe illallah hakkında Peygamber Efendimiz buyuruyor ki hemen ölü cenneti La ilahe illallah. Cennetim arası giriş ücreti, bedeli la ilahe illallah'tır. Yani la ilahe illallah diye girer kapıdan. Cennete girer. La ilahe illallah diye. Onun için çok kıymetli oluyor. Cennet çok kıymetli yer olduğu için cennetin girişi de la ilahe illallah olduğundan çok kıymetli oluyor. Estağfirullah da efendim, insanın yapmış olduğu hataların, günahların bağışlanmasına sebep oluyor. Bunu anladık. Şeytan biz böyle söyleyince mahvoluyormuş, kahroluyormuş, onu da anladık. Şeytanın bizi hevai nefsimizle aldatmasına gelince, yani keyfimize uygun yollardan bizim hata ettiğimizi fark etmeyecek şekillerde bizi aldatıp da hatalı duruma, avullü duruma düşürmesine gelince, mutlaka kardeşlerim, işte burada gözümüzü iyi açalım. Yani bu bu nefsin oyunlarına, şeytanın oyunlarına gelmeyelim. Hevai nefse tabi olmayalım. Şeriata tabi olalım. Allah'ın dinine tabi olalım. Allah'ın emrine tabi olalım. Keyif yollarında vakit geçirmeyelim. allah Teala Hazretleri bizi şeytanın şerrinden korusun. Tevhidden ayırmasın. Hatalarını gören, boynunu büken, e, istiğfar eyleyip Allah'tan affını dileyen ve affa olanlardan eylesin. Hevai nefsine uyup da burnunun doğrultusuna gidip, ömrünü fena halde geçirip, ondan sonra da Rabbimiz'in huzuruna yüzü kara varıp, cezaya uğrayanlardan eylemesin. Fatiha-i şerife, maal besmele. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Üç salavatı İki Elam Neşrah Leke suresi besmeleyle 21 kulhu Allah ahad besmeleyle Şeha-i Şerife ve Üç salavat Şerife Allah'ın ne Muhibbin Muhammed Rasulullah Sadi Kol Amin, Sallallahu Teala Aleyhi ve Ali ve Sahibhi ve Mentebi Ahali San Ejmeyin, Salat ve Selam Daimen Metalazmeyin Ela Yabidin, Hazibillahi Min Ash-Shaytan Ar-Rajim rahim İnna Ladin Aman ve Aminu Salihate Ulakahum Cezauhum inda rabbihim cennatu adnil tecrimin tahti el enharu halidine fiha ebeda. Radıyallahu anhum ve radu anhal. Zalike limen haşiye rabbe. Sadek Allah al Azze Subhanarabbika Rabbi El Eze Te Amma Selamun Al Murshalin Ve Alhamdulillahi Rabbi Alamin Subhanarabbil Aali Ilal Walhab Alhamdulillahi Ve Salam Ala Khayyaf Alhi Siedna Muhammed Alahi Ve Saffihi Kime Tabiahu Bi Ihsan Ilayyim Dini Allahumma Ya Rabbi Na Ya Rabbi Na Ya Rabbi Alamin Yapmış olduğumuz ibadet tazellerimizi taatlerimizi hayırlarımızı hasenatımızı müzakereyi ilmimizi hadmi hacca ganimizı kütümle kereminle ah seni kabul ile makbul ile rahmetine rızana ermemize vasıl ile vaasul olan ücürü mesugatı evvela ve hasetten Peygamber Efendimiz muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine ibe ve hediye eyledik. Şu anda vasıl eyle. Peygamber Efendimizin de sevgisine, iltifatına, teveccühüne cümlemizi nail eyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek alinin, paki ashabının, cümle etbağının, saadet ve meşahituluk-u aliyemizin, sair enbiya ve mürselinin ve cümle evliyaullahın ve salihinin ve ahirete düşmüş olan analarımızın, babalarımızın, dedelerimizin, ecdatımızın yakınlarımızın, sevdiklerimizin, dostlarımızın bize dua vasiyet etmiş olan yakınlarımızın, dostlarımızın bizden boynu bükük, dua bekleyen müminin müminatın ruhlarına ayrı ayrı dereceler üzere hediye eylelik, vasıl ile eyle. Kümlesinin evet. kabirlerini pür nur, ruhlarını mesrur eyle. Makamlarını, ala derecelerini yüksek eyle. Bizlere de onlara da rahmetinle muamele eyle. El alemin, dünyanın ve ahiretin her türlü hayırlarına bizleri nail eyle. Dünyanın ve ahiretin her türlü şerlerinden bizleri mahfuz eyle. Ömrümüzü rızana uygun geçirmeye muvaffak eyle. ümmeti Muhammed'e umumen rahmeyle. Hastalarımıza şifa, tedbirlerimize deva ihsan eyle. Gönüllerimizin muratlarını, dileklerimizi, taleplerimizi bizlere ihsan eyle. Bizleri kendinden gayriye muhtaç eyleme. Cümlemize helal, temil, temiz, pak rızıklar nasip eyle. Kimseye muhtaç olmadan yaşamamızı nasip eyle. Helal kazançlarımızın fazlalıklarıyla hayratı, hasenat ve sadakayı cariyeler tesis edip vefatımızdan sonra da sevap kazanmaya devam etmemizi bizlere nasip eyle. Evlatlarımızı, ailelerimizi, nesiller bizimce hürriyetlerimize senin sevdiğin mümin-i kamil kullarayla ya rabbel âlemin beldelerimizi vesaire İslam benden ben, her türlü afetlerden felaketlerden musibetlerden zalimlerin, fâsıkların, facilerin kâfirlerin, müşriklerin, münafıkların galibiyetinden, düşmanların istilasından mahfuz eyle. Ya rab ki senin dinini dünyanın her yerine yaymayı bizlere nasip eyle. Ömrümüzü rızana uygun geçirip son nefesimizde erdiğimizde sevdiğim bir ameli işlerken, sevdiğim bir haldeyken, sevdiğim bir kul iken, dilimiz zikrinle meşgulken ve buyurun beraberce diyelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diye diye kelimeyi şahadet getire getire mümini kamiller olarak ahirete göçmemizi nasip eyle. Ya Rabbi bizi mahşer gününün tehlikelerinden mahfuz eyle. Arş-ı alanın gölgesinde gölgelenen has kullanın zümnesine bizleri de dahil eyle. Duhulü evvelin ile cennat aliyata dahil eyle. Cebalinle ferahna erkeyle. Bi hürmeti esmaike ve habibike müşteba ve bi hürmeti esrar suretil Fatiha. soruların cevaplarını kısa kısa vermeye çalışayım. Öğrenciler ders çalışmak için hem geç yatıyorlar hem de erken kalkmaları gerekiyor. Geç yatıldığında erken kalkmak mümkün olmuyor. Ne tavsiye yapıyorsunuz? Erken yatmayı, erken kalkmayı, kalktığı zamanlarda ders çalışmayı tavsiye ederim. Bir de bu durumda olan her insan için Peygamber'in genel tavsiyesi öğle civarında bir istirahat etmektir. Uyusa da uyumasa da şöyle bir uzanmak istirahat etmektir. Buna kaylule denilir. Kaylule uykusu denilir. Bu sıhhat kazanmak için de iyidir. Gece ibadetini yapmakta da faydalıdır. O bakımdan mümkünse gündüzün şöyle öğlene yarım saat, 45 dakika kalan bir vaktinde veya öğle namazından, yemeğinden hemen sonra şöyle bir uzanarak istirahat ettikleri takdirde o sıkıntılar ter taraf olabilir. Bu iki tavsiyeyi kendilerine tavsiye ederim. Eğer başka hiç çareleri yoksa yastıdan sonra hemen erken yatıp şeyini ders çalışmasını sahurdan sonraya bırakmalarını tavsiye ederim. Çünkü zaten o vakitte hafıza daha tödlidir. Hafız olanlara sorun umumiyetle hafızlıklarını o vakitte yapmışlardır. Yani müsaitdir, zihin dinlenmiş olarak daha iyi şey yapar. Akşamüstü zaten bütün gün yorulmuş olan zihinle dersi çalışmak için uğraşırsın, uğraşırsın aklına girmez. Halbuki dinlenmiş olarak yatıp da sahur vaktinde, seher vaktinde ders çalışırsan iki rekat namazını kıldıktan sonra şeyin daha rahat olur yani. Öğrenmen daha şey olur. Efendim bir şehre gelen suya Lağım veya başka pislik suları karışabiliyormuş. Efendim bununla abdest almak caiz mi? E, gazeteler yazıyor hani sular kesildiği zaman e, bu su borularının taziklerinden etraftaki pis sular içeriye sızabiliyor ve böylece su pis olabilir filan deniliyor. Bu tabi umumi bir durum değildir. Genel her zamanki bir durum değildir. Yani ilk o suyun ilk geldiği da suyu biraz akıtırsınız.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 su pis olabilir filan deniliyor bu tabi umumi bir durum değildir genel her zamanki bir durum değildir yani ilk suyun ilk geldiği zaman suyu biraz akıtırsınız ondan sonra şey olur zaten bir ihtimal üzerine efendim su pis sayılmaz yani acaba karışmış mı e, acaba karışmamış mı diye de düşünebiliriz binaeneli ondan dolayı su hükmen pis olmaz yani şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki hangi zaman musluktan akan suyla ateş alsanız efendim acaba künklerden bir yerden bir sızıntı olmuş mudur diye tereddüt etmek, vesvese etmek yoktur. Su temizli ateş alabilirsiniz. Yani vesvesenin yenilmesi için başka bir şey hiç söylemeye lüzum görmüyorum. Böyle şey yapın ama gazeteler yazdı bilmem e, radyolar söyledi böyle suların kesildiği zaman ilk suyu içmeyin filan dediler tamam o zaman biraz akıtırsınız akıttıktan sonra ondan gitmiş olur ondan sonra şey yaparsınız abdest alabilirsiniz hiç şey yapmayın olanya gibi şeyler efendim abdeste zarar verimi dökülmesi bu hususta ihtilaf vardır. Kolonyayı necasetten sayanlar içinde alkol olduğu için efendim, e, yıkanması gerektiğini söylüyorlar elleri şey yaptığı zaman ama necaset değildir çünkü kendisi bizzat içki değildir. Bir kimyevi maddedir ve burada içki olarak kullanılmamaktadır. Kolonya başka bir maksatla kullanmaktadır diye temiz olduğuna dair hükmeden alimler de vardır. İhtiraptan kurtulmak için kolonya sürmüşse ellerini yıkaması uygun olur. Yıkamasada abdestine zarar vermez. Çeşme sularında bulunan klor ve buna benzer suyun kokusunun tadını değiştiren maddelerin mahsuru var mıdır? O miktarın mahsuru yoktur aslında o klor mikropları da öldürmek için konulan e, pis olmayan bir maddedir. Yani necis, necaset falan tarzında bir şey değildir. E, temizleyici, dezenfektan, mikrop öldürücü bir maddedir. Onun zararı yoktur. Yani kokusunda bir değişiklik yapsa da efendim temizleyici, mikropları öldürücü olduğu için onun olmasında bir e, mahsuru yoktur. Esasen sular hiçbir yerde, hiçbir zaman dağdaki çeşmelerde bile safi değildir. Ya içinde kireç vardır, ya alçı vardır, ya madenler vardır, ya daha başka şeyler vardır. Onlar şeye zarar vermiyor. Yani suyun abdest var sonra zarar vermiyor. Efendimiz sabah namazından sonra misafaa yapma günah diyen kimseler varmış. Bunun ee, bir mahsuru yoktur. müsafa günah olmaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tavsiye ettiği bir şeydir. İki Müslüman yaptığı zaman günahları dökülüyor diye bildiriliyor. Yalnız bunun mahsurlu olan şekli her namazdan sonra sanki böyle bir, e, bir şeyin töreniymiş gibi bir merasimmiş tarzında muntazama yapıyorlar. O zaman o sanki dinin asıllarından, esaslarından bir parçaymış gibi bilmeyen insan onu yanlış değerlendirebilir. O bakımdan mahsul oluyor. Yoksa bir mahsuru yoktur. Yani her zaman şey yapabilir, müsafa yapabilir insan. Sonra caminin içinde bir böyle ibadet havası rahmet diye yapılmaması söylenebilirse bile caminin dışında hiçbir mahsur yok. Yani caminin dışına çıkmış orada herkes müzafa ediyor. Sevabı vardır, vebali yoktur. Binayı yoktur. Belki caminin içinde öteki namaz kılanlara şeylere falan mani olmaması bakımından düşünebilir. mahsuru değildir hülasası. Efendim sünnet namazdan sonra İhlas-ı Şerif okumak bid'at deniliyor. Bu gibi şeylerde de aşırı davranıyorlar yani bu bid'at diyenler. Kur'an-ı Kerim okumak genel olarak sevaptır. Yani İhlas-ı Şerifler sevaptır. İhlas-ı Şerifler okunduğu zaman... Bir ihlas şerif, sürüsü Kur'an'a sevabı bedeldir. Şimdi genel bir hüküm varken ne diye günah diye bir hüküm çıkartılıyor yani Kur'an okumak sevap iken ne diye çıkartılıyor? Ancak şu sebepten olabilir ki hani ihlası okurken burada bazı namaz kılanlar acaba kulağına o ses gider de şaşırır mı filan diye olabilir. O zaman ihlas değil. Tüm Kur'an-ı Kerim, Hatim vesaire Hepsi günahtır demek lazım O da öyle değildir, camide kaçınılmaz bir durum var Herkes zaman gelmiyor İşin sonunu almak da mümkün olmuyor Birisi önden geliyor Oturuyor, ötekisi sonradan geliyor Namazı tamamlayacağım, daha bunlar oturuyor falan diyor. O bakımdan bunları İdat saymak doğru değildir Efendim Sabaflı bir şeydir, hem de Bir faydası da vardır Çünkü yani İhlaslar okunmaya başladığı zaman yeni gelen şahıs bu sefer diyor ki, ha vakit kalmamış artık, farz namaza durmaları yaklaşmış, binaenaleyh sünneti sonra kılayım diyor. Böylece Allah-u Ekber demiş olsa namazı tamamlaması gerekecek veyahut acele etmesi gerekecek, o durumdan kurtulmuş oluyor. Yani bakış açılarına göre mesele değişiyor. Netice itibariyle Kur'an okumaktır, netice itibariyle misafaha etmektir. Bu gibi şeyleri böyle büyük mülakaşa mevzu yapmak uygun olmuyor bence. Vahdet-i vücut nedir? Muhyiddin Arabi'nin tanımladığı vahdet-i vücut nasıldır? İmam-ı Rafani, Arabi'nin savunduğu vahdet-i vücuda nasıl bir karşı çıkmıştır? Açıklar mısınız? Bu önemli bir konudur. biraz da uzun bir konudur. Efendim, eee vahdet-i vücut yani varlığın hakiki sahibinin Allahu Teala Hazretleri olduğu nun idrakidir. Bizim varlıklarımızın da Efendim ve cazi manada varlık olduğunu, aslında fani varlıklar olduğumuzu, efendim varlığımızın da Allah'tan olduğunu idrakten doğan bir yüksek haldir. Çok zikir yapan, efendim çok derin tefekkür eden insanların zihinlerinin ulaştığı bir idrak seviyesidir bu. E, bilmeyen insanların ne anladığı anlayacağı bir şeydir,leri geri söz söyleyeceği bir noktadır bilmeyen insan vay böyle demiş kafir olduğu sanır halbuki onun seviyesinde değil o adam zikirle, fikirle efendim o gerçeği sezinledi, şey yaptı. Bilen insanların bir eee esnasında yükseklerden bir merhalesidir, bir idrak şeyidir. Efendim İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki yani bu hali bu duyguyu ben de sezinledim kendi yokluğunu hissedince insan faniliğini hissedince hani fena fillah makamı var diye duyarsınız ya o fena fillah makamını hissedince o makama ulaşıp tadınca insan ya ben, ben diye bir şey yok ki ben neyim yokum hiçim yokum filan diye o idrak içine iyice yerleştikten sonra o zaman ne var ben yokum Allah var her şey fani sadece Allah var diye bir idraktan kaynaklanıyor. Acaba işin aslı böyle midir filan diye düşündüm der İmam-ı Rabbani Hazretleri. bu i Arabi okumuş, saygılı, sevgili o halleri tadan bir kimse bu meseleleri karşılıklı sohbet yoluyla birbirleriyle konuşabilecek, birbirleriyle aşık atabilecek şeyde kıratta insanlar. Tabi sonunda diyor bir müddet onu haklı gibi şey yaptığım halde anladım ki sonunda yine işin aslı bu değildir. Vahdet-i Şuhud'dur. Yani cümle şahitler, cümle mezahir, cümle varlıklar allah Teala Hazretlerinin varlıklarının şahitleridir. Varlıklarını ondan almaktadır. Ama kul kuldur, mahluk mahluktur, halik haliktir. Ee, o o bir haldir, bir lezzettir, bir keyiftir, bir sezgidir, bir efendim manevi efendim böyle ilerlemekten doğan insanın bir duygu sarhoşluğudur. Hiçbir şey yok be ortada sadece Rabbim var diye bir keyif halidir diye onun öyle şey yapıyor. Yani onu bu tarzda şey yaparak hoş görmekle beraber onun daha ötesinde asıl halin vahdet-i şuhud hali olduğunu e, zikrediyor efendim o bakımdan İmam-ı Hazretleri vahşi, Vahdet-i Şuhud e, fikirleriyle tanınmıştır Muhittin-i Arabi Hazretleri de mahlukatın faniliğini çok net gördüğü için yok bunlar ya bunlara bir varlık izafe edilir mi ne bunlar ya gibilerden yani onları da yok saydığından onda da vahdeti vücut manası gariptir. Nereye baksa Allahu Teala Hazretlerinin kudretini, varlığını gördüğündendir. Yoksa şeyinden değildir. Ayetleri, hadisleri efendim bilmediğinden değildir. O bakış tarzındandır. Ağaca bakıyor, o ağaç olarak görmüyor. Rabbimizin şeyi olarak görüyor, onu bir sanatı olarak görüyor. Efendim Her şeyi öyle gördüğündendir. Benim tavsiyem yani insan bildiği yaşadığı seviyeden konuşmalıdır, bilmediği şey karışmamalıdır. Çünkü efendim şeyi, efendim dünya yuvarlak demiş alimler, bizim alimler bunu tespit etmişler, şey yapmışlar. Dünya yuvarlak diye Avrupa'lar da sonra almış, Galileo vesaire filan de söylemiş ama Hristiyanlar yok düzdür işte görmüyor musun yuvarlak olsaydı alt taraftan aşağı düşerlik filan gibi hikayelerle karşı çıkmışlar filan ama Bilmeyen şöyle kenarda dursun, yani çizmeden yukarıya çıkmasın. Hani ressamın birisi sergi açmış da, bir de güzel resim yapmış bir kahraman adam. Atın üzerinde beyaz atın üstünde şahlanmış, öyle çizmeleri, şeyleri şahane bir tablo. Kendisi de tepkili kıyafet, halkın arasına katılmış, bakalım resimlerimi halk beğeniyor mu, ne diyor filan diye. Böyle birileri bir kalabalık gelmişler yaptığı tablonun karşısında vay be ne kadar güzel resim ya ne de güzel efendim şey yapmış filan diye böyle şurası şöyle burası böyle diye konuşurken o da yanaşmış onlar da bakıyor bir taraftan da bakıyor gibi yaparken dengitlerini alıyor dinliyor yani Şimdi bir tanesi demiş ki ha, bu ne biçim göstermem çizmeyi yanlış yapmış demiş çizme böyle olmaz ki çizmenin bir parçası şöyle olur oradan şöyle gelir şuradan şu eklenir şurada üçü olur burada üst tarafı olur bu çizmeyi yanlış yapmış demiş Ve sen da böyle kulak misafiri dinliyor o da seyrediyormuş gibi yapıp bakmış hakikaten onu ezberden çizdi kafasında yani çizmenin hakiki çizme ustası tarafından yapılan şekline pek uymuyor tamam haklı filan ondan sonra çizmeci başlamış şey yapma hem demiş yani şurada şu sarı rengi niye kullandı şu onun yanında şu renk olsaydı bu renk olsaydı onu sanat zevkiyle şöyle bir düşünmüş bakmış ki tenkitleri doğru değil ah demiş sen çizmeden yukarıya çıkma yani çizmedeki tenkidin tamam ama oradan yukarıda başladım efendim zırvalama çizmeden yukarıya çıkma demiş şimdi bu gibi konular tabi yüksek konular olduğu için aşağıdaki bir şahıs bu sefer vahdet vücut yanlış diyecek, ver, ver yansın edecek falancı alime. E, halbuki o alimler senin kadar ayet biliyor, hadis biliyor, senden fazla zikrediyor, gecelerini ibadetle geçiriyor. E, alim insanlar, müderris insanlar filan bunların hepsini bilen insanlar. Neden böyle demişler? Dünyayı bir hayal gibi görmüşler, bir zır gibi, bir hacivat kara göz oyununda perdeye bir gölge gibi görmüşler. Nedir bunlar? Bu mazahir, cümle gölge. Ancak Allah Teala kullum aleyha fan her şey yer yüzünde fani dir veya kavishürabdi ve ke lü vel ikram dediği gibi, efendim ayeti kerime'nin her şey fani gördüklerinden o neşeyle, o keyf, o zevkle, o sekin hal edilmiş oluyor diye onların şeyi vardır yani, bir izahları vardır kendilerine göre, anlamayan, o seviyede olmayana anlatmak da biraz zordur, anlatmak da biraz zordur, uzaya gidip de, efendim uzay mekiğinin içinde baş aşağı, baş yukarı, eliyle, şeyiyle, havada uçarak böyle giden bir insanı buradaki anlayamaz, neden? Orada yer çekimi yok, Yaşayan birileri işte sen anlayamazsın oraya gitsem oradaki durumun biraz başka türlü olduğunu göreceksin. Şey uzay mekiğinin dışına çıkıyor havada duruyor. Düşme yok bir şey yok neden? Yer çekimi yok. E nasıl olur ya biz burada minarenin dışına çıksak pat aşağı düşeriz. düşeriz ama orası uzay burası başka yer. Onun gibi yani. Tabi bizim büyüğümüz İmam-ı Rabbani Hazretleri şeyi diyor ki yani ben de bunu sezinledim. Bir ara böyle bir duyguda bulundum ama sonradan gördüm ki esas olan vahdeti şuruttur diye. O da öyle söylemiş. Allah şefaatlerine erdirsin. Allah vesvese insanı küfre götürür mü? Biz başka soru. Vesvesenin kaynağı nedir? Hangi sebepten dolayı vesvese zuhur eder? Vesveseden korunmak için ne yapmak gerekir? Vesvesenin bir kaynağı şeytandır. Vesvas minşerül vesvas en azı yuvet ve sufis udurolinas mineral cineti venedas. Şeytan insanın kalbine vesvese verir. Yani içine bazı şeyler söylüyor insanın kafasını karıştırıyor, aklını karıştırıyor. Şeytanın bir vesvesesi vardır. Efendim, bir de nefsin vesvesesi vardır. Ve "Na'lemu ma nefsuhu." ayet-i kerimesinde bildiriliyor. Nefsin de insana vesvesesi vardır. Demek ki içeriden gelen duygular, düşüncelerin efendim kaynaklarından birisi efendim şeytandır vesvese verir. İkisi, ikincisi nefistir. nefesi insana bazı şeyler, vesveseler verir. Şimdi e, bu vesveselerden kurtulmanın çaresi tabii bir kere ilimdir. İlim erbabı ilmi öğrenir, ilme dayanır, ayete, hadise dayanır. Vesvese geldiği zaman elinin tersiyle bir çarpar, debol çekil diye. Vesvese yanaşamaz onun yanına. Çünkü biliyor. Alim. Yani cahil değil. Vesvese cahil insana efendim bilmeyen insana bilmediği konuda şey yapar. Onun için o konuyu insan bilimsel olarak şeriatin ilimleri yönünde okuyup incelediği zaman tamam anlar. Acaba benim abdestim kaçtı mı ki? Ne oldu? Hayır ola? Yani kaçar gibi hissettim de filan. Bak kitabı aç, gör. Kaçar gibi hissetmekle abdest bozulmuyor. Abdestim vardır. Ama ya kaçtıysa, ya kaçtıysa ya itibar etmiyor şeriatimiz, öyle şeylere itibar etmiyor. Şeriatte her şey böyle jiletle çizilmiş, kesilmiş gibi keskindir, bellidir. Abdestin kesin olarak kaçmışsa belli olur, ya seslen belli olur, ya kokudan belli olur, ya bir şeyden belli olur, alametten. Böyle bir alamet yoksa verdi. kaçtı gibi oldu. Ha, bunlara hiç itibarı yoktur. Tamam, ilmen bunu bilir, vesveseden kurtulursun. Vesveseden kurtulmanın bir başka çaresi abdestli olmaktır. Abdestli olduğu zaman şeytan yanına sokulamaz da vesvese veremez. Zikir ve Kur'an ile meşgul olan insana e, şeytan sokulup vesvese veremez. Rabbına tevekkül eden kimseye şeytan vesvese veremez. Kul huvallah, kulevzü birabbin fela, kulevzü birabbin nasi surelerde Kur'an-ı Kerim'de zaten vesveseyi def etmek için indirilmiş surelerdir. Onları okuduğu zaman Allah'ın izniyle vesvese zail olur. Vesveseye iltifat ettikçe şımarır büyür vesveseye hiç iltifat etmemek lazım. Yani evet hocam dediğin doğru, tamam ben de kitapta öyle okumuştum ama durumun müsaiti, da müsait, bir abdest alıverim Yok gel buraya, gel. Ya müsaade et, bir abdest alın, hayır. Kıl bakalım şurada, şu abdestine o namazı kıl. Neden? Sen oraya gidersen, o şeytanın sanatıdır o. Sen oradan abdest alırsın, merdivenlerden çıkarken gene kaçtı gibi gelir. Gene gidersin gene kaçtı gibi maskara olur, olursun. Şeytanın maskarası olursun. Ona itiraz etmeyeceksin. Benim abdestim kaçmadı. Tamam. Hocam Sabahri'nin abdest aldığımı biliyorum da ama acaba kaçtım mı ki kaçmadım ki onu bilemiyorum. Tamam. Abdesti kesin olarak aldığını biliyorsan abdestin vardır. Çünkü yakın şek ile zail olmaz. Senin abdestin var. Ya kaçırmışsam arada kıl namazı. Öyle şey yap. Ya kaçırmışsam dersen gidersin gümbürtüye. Namazı üç rekat mı kıldım? Acaba dört rekatli tamam oldum mu? Şöyle bir düşün hangisi daha kuvvetli? Galiba üç kıldım. Tamam dörde tamamla. Niye beş olduysa? Beş olsun ya işte dörde, dörde tamamla kıl. Yani kanaatin dörtlüğü diye. Dört tamamdır. Ya beşi olduysa Allah beşi de kabul eder. Yani o manada senin kanaatin dört olduğundan beşi de kabul eder. Ona yüz vermeyeceksin. Hocam ben bu namazı pek içime sinmedi. Bir daha kılayım. Bir daha kılamazsın. Gene ve sese gelecek. Gene, gene gelecek. Tecrübeyle sabittir. Allah ekber dersin. Gene üçüncü rekette gene şaşırırsın. Şeytanın oyunudur bu yani. Mesleği budur. Şeytanın mesela bir çeşidi var, adı var hadis-i şerifte peygamber efendimiz bildiriyor görevi var özel görevli, özel tim özel vazifesi abdest alan insanın seni kaçırdı hissini vermek şeytan adı var vazifesi var peygamber efendimiz bildiriyor hadis-i şerifte işi o birisi abdest alıyormuş ondan sonra yarıda kesip bir daha, alıyormuş, bir daha alıyormuş peygamber efendimiz ne oldu diyor işte kaçtı sanıyorum hayır ya sesini duyacaksın yellenmenin sesini ya kokusunu duyacaksın ayan beğen ya da öyle kıpırlanmakla kaçmış olmaz şeytan bunu vesvese olarak veriyor diye şey yapıyor o bakımdan e, yüz vermemekte icap ediyor şeye konuyu iyi bilmek ve yüz vermemek birisi unutkanlığa karşı ne yapmamız gerekir diye soruyor unutkanlığın çaresi muhterem kardeşlerim günahlardan kesilmektir İnsanlar günahlara daldıkça unutkanlığı artar. Günah hafızayı zayıflatan bir şeydir, hasrettir. Onun için, onun için kişinin günahlar sakınması, takva ehli olması lazım. Efendim, o zaman unutkanlığı zahir olur, Allah'ın izniyle e, güzel olur. Adresi geçsin, günahlardan kendisini iyi korusun, Efendim, teheccid namazı kılsın, dua etsin. Devletin vermiş olduğu harç ve kredilerden <gülüyor> alalım mı diye bir soru sormuş bir kardeşimiz efendim e, tabi ihtiyacı varsa ihtiyacı varsa onunla okuyacak şey yapacak efendim devletin böyle bir yardım yapma hakkı vardır e, yani talepleri destekleme alabilir Allah'ın izniyle. Kadınlar toplanıp yanlarında mahremleri olmaksızın hacca gitmeyi düşünüyorlar, caiz midir? Bizim mezhebimizde caiz değildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifine dayanır bu mesele. Diyor ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis şerifinde Allah'a ve ahiret gününe inanan bir kadın yanında mahremi olmadan sefer mesafesine gitmesin. Allah ve ahiret gününe inanıyorsa imanı sağlamsa gitmesin diye buyuruyor. Onun için mahremi olmayan bir insanın kadınlar olarak gitmesi uygun değildir. Başka bazı mezheplerde emniyet, yol şartları vesaire filan müsaitse olabilir gibi efendim bazı müsaade kapıları olabilir. Bizim Hanefi mezhebinde böyle bir şey yok. Ee, bunu ben de tavsiye etmem. Çünkü kadın acizdir, hastalanır, bayılır, ayılır, efendim muamelelerin yapılması gerekir. Yolculukta uzun zamanlar yolda yatacaktır efendim. Karayoluyla gidecekse otobüslerde vesairelerde efendim mola yerlerinde abdest bozması gerekir. Yüz numaralar muntazam değildir. O i̇şini görmesi kolay değildir. Alışveriş yapması kolay değildir. Yani ben e, tavsiye etmem bizim mesleğimize uygun şey yapmaları uygun olur. Efendim, bir işte terakla ilgili uzun e, şey yapmış. Ee, sorular sormuş ee, yani boş ol dediği zaman panik vaki oluyor ee, bir defa dediği zaman belli bir bekleme müddeti var ikinci defa söylenirse, üçüncü defa söylenirse ne oluyor diye bu hususta çeşitli kavilleri, ihtilafları vardır eee Nimetül İslam'ın kitabı alak bölümünde teferratlı olarak yazılı. Orada bakarsa çeşitli soruları şey yapar. Nihayet e, şey geldi, sonuncu kağıt geldi. Burada da deniliyor ki, camiye elektrikli bir sürdürge alınacak, cemaate duyurabilir miyiz? Evet, yani elektrik süperki alma hususunda şey istiyorlar, yardımlarınızı istiyorlar. Kardeşlerimiz dışarıda yardım toplayacaklar. Temizlik vesaire noktayı rezarımdan. Yardımlarınızı dileriz. Allah hayırlarınızı kabul etsin. İki camda aziz olun. El-Fatiha.